اَشْشَهْرُ ve وَاِشْهِرُونَ Ay yirmi dokuz gündür. Arapça'da ay, şehir kelimesiyle ifade edilir. Yani Türkçe'de şehir deyince belde, yerleşme yeri, mahal anlıyoruz. Arapça'da şehir, ay demek. Şehri Ramazan, Ramazan ayı. Şehri recep Şehri Şevval, Receb ayı, Şevval ayı demek. Ramazan ay 29 gündür diyor Peygamber Efendimiz. Bu tabi güneş takvimine göre değil. Güneş takviminde bazen 30 gün oluyor, bazen 31 gün oluyor. Ay takvimine göre yani hilalin efendim... İlk yeni hilalin ilk teşekkür ettiği zamandan ikinci sefer tekrar karşımıza teşekkür edip geldiği zamana kadar geçen zaman bir kameri ay oluyor. Kameri ay. Bu 29 gündür küsüratı vardır. 29 küsür gündür. 29 gün 12 saat 46 dakika bilmem kaç saniye filan gibi böyle küsüratı vardır. 29 gündür. Şimdi. Demek ki 28 gün değildir, 29 küsür gündür. 28 gün olmaz. 28 gün rahatlıkla oruç tutarız. veya Şabanlı 28 gün rahatlıkla geçiririz. Daha Ramazan gelmedi biliyoruz. Garantili çünkü daha evvel olmaz. 29 gündür elaşa. Feda tesvulu hatta teravu. Hilali görmedikçe orucu tutmayın. Hilali görün öyle tutun demek yani hilali görmeden orucu tutmayın buyurmuş peygamber efendimiz hilali görmek dünyadaki bütün insanlar için çok güzel bir zamanlama şekli ve başlama şeklidir çünkü dünyanın altı var üstü var dağı var ovası var köyü var şehri var insanların münevveri var cahil var dağda çoğu var, olanı var saati olanı var, olmayanı var efendim takvimi olanı var, olmayanı var bizim bile birkaç gündür evimizde takvim yoktu namaz vakitleri 3 dakika önce 5 dakika sonra baya zorluk oluyor insan alışınca takik yaşamaya şimdi tabi bir de 1400 yıl önceyi düşünün rastlathane yok ilim yok, gazete yok vesaire yok ne kadar güzel bir sisteme bağlamış dilimiz ne kadar rahat hilali gördün mü Ramazan başlayacak. Şaban ayında gidip dururken akşamüstü hilali gördün mü Ramazan başlayacak. Hilali görün diyor. Onun için biz burada bulunduğumuz müddetçe ve gittiğimiz yerlerde hilali gözetleriz. İbadet Peygamber Efendimiz tavsiye etmiştir. İbadetin zamanıyla ilgilenmek de o da ibadetin bir parçasıdır. Biz bu sefer Şaban ayındayken Avustralya'daydık. Avustralya'da idik, orada arkadaşlarla otomobillere bindik, manzaralı bir yere gittik, Hilal'i gözetledik. Şaban ayının girişini de gözetledik, Ramazan ayının girişini de gözetledik. Efendim gittik baktık, bilimsel olarak da meseleyi takip ettik. Çünkü ayın batışı, güneşin batışı oralarda, gazetelerde ilan ediliyor. Ay şu saat şu dakikada batacak. Güneş şu saat şu dakikada batacak diye bildiriliyor. Onlara da bakarak durumu iyice bilimsel bir şekilde. Zaten bu konuda epeyce bir ihtisas sahibi olduk. Tamam. Ramazan'ın başlangıcı görerek... Ramazan'a başladık. Pazartesi günü başladık. Burada da öyle başlanmış. Doğru. Tamam. Ramazan'ın bitimi... verâ tüsterû hatta teravvü. Peygamber Efendimiz diyor ki: Görmeden orucu bırakmayın. Tüsterû demek iftar etmek yani orucu bırakmak maalesef. Görmeden orucu bırakmayın. Görün görmedikçe boyuna tutun. Hatta nasıl söylemiş hadis-i şerifinde arkasında: "Sein gumme aleyküm. Eğer hava bulutlu olursa bugünkü gibi mesela bulutlu hava." Bulutlu olursa fe ekmelül iddete selasine yermen. O zaman sayıyı otuz güne tamamlayın. Görmediniz, madem görmediniz otuza kadar gidebilir bu iş. Çünkü yirmi dokuz buçuk, bu buçuk öteki aya eklenir otuz olur bir zaman. O zaman 30'a tamamlarsınız. Otuz 30 olma ihtimali olduğundan dolayı 30'a tamamlayın diyor. Ama ne diyor? Cümlenin başını bir daha okuyayım. Vela la ve la hatta terevvur. Görmeden orucu bozmayın. Biz de görmeden orucu bozmayacağız. Efendimizin tavsiyesi bu. Gayet kolay. Allah gökte bir alamet yaratmış. Yani görürsen oruca başlayacaksın. Görürsen bayrama başlayacaksın. Şimdi yıllar yılı Türkiye'mizde ve Avrupa'da ve dünyanın birçok yerinde bir problem, Ramazan girdi mi, çıktı mı, girmedi mi, görüldü mü, görülmedi mi, bir sürü kavga, gürültü, problem. Peygamber Efendimiz gayet kolay açıklamış, görürseniz başlayın, görürseniz bayrama geçin, göremezseniz hava bulut olursa otuza tamamlayın filan, tamam, gayet net. Bizim Hanefi fakihlerinde demişler ki, yani bir yerde sağlam insanlar gördüğünü söylerse ona da uyabilirsiniz. Doğru dürüst insanlar gördük diyorlar. Ona da uyabilirsiniz. Şimdi bizim kardeşlerimiz, mazı kardeşlerimiz Suudi Arabistan hilali gördü diye efendim efelik yapıyorlar, ortada dolaşıyorlar. Şimdi bizim İskender Paşa Camii'nin karşısında Ahmet Efendi'nin dükkanına işçi kardeşlerimiz gelmiş. Yanlarında üç tane su şişesi hazır o e, iyi su şişelerimden gelmişler, karşına geçmişler lıkır lıkır lıkır lıkır su içiyorlar. Ramazanın son gündü. Neden? Efelik yapıyor. Yani Suudi Arabistan'da ilan edildi ilan hele, bugün Ramazan değildir, bayramdır. Peki aziz kardeşim, sevgili kardeşim, aziz dostum, hilali sen gördün mü? Gördün mü, araştırdın mı? Görmedim. Ben biliyorum ki daha hilal doğmadı. Yok hilal. Bunu seneler öncesi söyledim. Makalelerde yazdım. Gazetelerde, mecmualarda bildirdim. Şimdi hilalin hilalin görünmesi için kavuşum hali, içtima hali denilen halden uzak olması lazım. Suudi Arabistan'ın akşam hilali gördük dediği zaman daha hilal kavuşum noktasına gelmemiş oluyor. ay, Daha hilal yok. Yerde de otursan, havaya da çıksan, füzeye de binsen, uzayı da dolaşsan hilal yok ortada da. Hilalin olması için kavuşum halini geçmesi lazım ayın. Kandilleri satanesi ilgilileriyle de gittik görüştük. Başka kim? Astronomi profesörleriyle de görüştük. Hilalin görünmesi için kavuşum halinden ayın biraz şöyle kenara gidip... Aydınlık kısmını bizim görmemiz lazım. Güneşin önünden biraz bu tarafa kayıp da kenarını görmemiz lazım. Daha kavuşum haline gelmemiş, ayı gördük diyorlar. Yok ki görsün. Nereden görüyor? Yok. Ay daha ortada yok. Teşekkül etmemiş. Yani havalara çıksa, fezalara gitse göremez. Ay, ayın daha o zaman görünme zamanı değil, bunu diyor, saniyeleriyle tespit edebiliyoruz biz diyor, yani o kadar ayın, bu işin akla, mantığa, ilme, irfana çok net olarak, kesin olarak uygun tarafı efendim, kavuşumdan sonra görülebilir, kavuşumdan önce görülemez ve bizim de onların gördük dedikleri zamanlarda, orada yaptığımız gözlemlerde olmadığı anlaşıldığında, onlarda bir hata var, onlara uymayın. Kendiniz burada görürseniz başımızın üstünde yeri var. Bana da söyleyin, ben de sizinle beraber bayram yapayım. Hem de televizyonun karşısında şeyler bayram yaparım ama görün. Arkadaşlara söylüyoruz, gemilikten bakın, dağın böyle, deniz ön tarafı, İzmir'den bakın, Antalya'dan bakın, telefonlar önümüzde, herkesle telefonlaşıyoruz, şey yapıyoruz, bu işi merak mevzuluğu yaptık, Peygamber Efendimizin tavsiyesine uyalım diye. Görmeden, oruca başlamayın, görmeden Efendim orucu bozmayın, bayrama başlamayın diyor. Bu konuyu hatırlatırım. Eğer böyle Ramazanı biraz erken yapmış olanlar varsa çevrenizde çünkü bazı hocalar demişler, efendim bayram namazı kılmışlar ayrı bir gün önceden. Yanlış olmuş. Allah affetsin. Yanlış olmuş. Kendisi görmedi. De, görmedi. Öbür tarafa inandı. Böyle yaptı. Böyle erken bozanlar varsa bir gün oruç tutup kaza etsinler. Tamamlasınlar söyleyim. Eksik oldu bu sene. Bu sene erken şey yapanlar, bizden bir gün önce orucu bozanlar birçok yerde yapmışlar bu işi, duydum. Yanlış yaptılar, bu işi düzersinler. Çünkü Peygamber Efendimizin hadisi böyle. Bir kere daha okuyayım. Eş-şehru ve ishrun. Ay kameri ay 29 gündür. Felata su'mu hatta terahu onu ayı görmeden Oruca başlamayın, Ramazan'a başlamayın. وَلَا تُفْتِرُوا hatta تَرَوْهُ Efendim, onu görmeden orucu bırakmayın, yani bayrama başlamayın. فَاِنْ aleyküm عَلَيْكُمْ فَاَكْمُلُ الْاِبْدَةَ سَلَاسِنَ يَوْمَنْ Hava bulutlu olur da göremezseniz, göremediğiniz zaman içinde bulunduğunuz ayı 30 güne tamamlayıversiniz, olur biter. Dert değil, yani 30 güne tamamlarsınız ama orada görülmüş, burada görülmüş filan diye birisinin sözüne güvenecekseniz güvenilir insanın sözüne güvenin. Yani yanlış iş yapan bir insanın, yanlışlığı belli olmuş bir grubun şeyine güvenmeyin. Bu iş oyuncak değil. Çünkü zaten şeyde de efendim böyle birisi gördüm dediği zamanda da kadının huzuruna gelir gördüm der. Nerede gördün? Nasıl gördün? Kadı onu sorgu suale çeker. Mutmain olmazsa kabul etmeyebilir şahitliğini. Kadı yani hakim sayın denmiş. Burada bir e, eksiklik var. Onun için bu hususa dikkat edin. Bu hususa detaylı bilgi almak isteyen olursa benim evde teleskop bile var. Burada. Yani hemen üç adım ötede benim evim var. E, efendim teleskop bile var. Yani bu hususa her türlü bilgiyi, kropiyi çizerek, şey yaparak detaylı olarak verebiliriz burada bırakalım şimdi bu konuyu yani eksik tutanlar bir gün tamamlasınlar ilgi orada yani bu vaazda bunu söylememizin sebebi o eksik tutanlar bir gün işlerini tamamlasınlar ben de Hicaz'daydım Allah kabul etsin ben de onlara uydum orada kavga edecek değilim ya eksikti ama onlara uydum burada geldim bir günümü tamamladım Allah affetsin Kusurları bağışlasın. Haç mevzu, mevzu ne olur diyor. Şimdi oruç dünyanın her yerinde oruçtur. Yani dünyanın her yerine giden insanlar oruç tutuyor. Ama haç sadece Hicaz'dadır. İstanbul'da hac var mı? Yok. Bursa'da var mı? Yok. Washington'da var mı? Yok. Karaçi'de, Bombay'da bilmem nerede yok. Sadece orada vardır bir yerde. Hac sadece bir yerde. Bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Hac'da bir efendim takvim hatası yapılarak, bir gün önceden arabada çıkılsa, hacılar şey yapsa, böyle bir gün önceden yapmış olsa, o gene sayılır diyor Peygamber Efendimiz. hadisi şerif var, onu okudum ben. Yani haçta bir hata oldu, eyvah bir gün sonraymış dese, ödemek bile gerekmez diye, fıkıh kitaplarında yazılmış o bakımdan müsterih olun. Yalnız e, oruç bütün dünyaya şamil olduğu için orucun durumu haç gibi değil. Allah razı olsun sorunuza uygun oldu. Orada tabi uyacağız onlara. Söylüyoruz ama yani bu meseleleri yazıyoruz, çiziyoruz, orada mülakaşasını yapıyoruz. Anlayan anlıyor, anlamıyor, anlamıyor. Biz Peygamber Efendimiz'in hadisine uymaya çalışıyoruz. Onu yapmamız lazım. Sahibu deyni me'surun bi deynihi fi kabrihi yeşkü ilallahil vahdete ee, revahut taberaniyü anilbera İbn-i Azib ikinci hadis-i şerife geçtik bu ikinci hadis-i şerif borçlanmayla ilgili muhterem kardeşlerim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki borç sahibi olan insan yani borçlu olan insan birisinden para almış, bir şey almış, ona ödemesi lazım. Borçlu durumda olan insan me'surun bi deyni fi kabrihi. Kabrinde borcu sebebiyle borcu mukabilinde esirdir. Esir gibidir. Borcu var çünkü. Esir gibidir. Yeşku ilallahil vahdete. Kabrinde yalnızlıktan Allah'a şikayet eder. Yapa yalnızım ya bir kimsecik yok yanımda diye yalnızlıktan şikayet eder, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Altındaki hadis-i şerif de aynı konuyla ilgili onu vereyim. okuyuvereyim. Sahibu deyni mağlulun fi kabrihi la yefükkühü illa kadau deynihi Borçlu olarak ölmüş olan kimse kabrinde boynuna demir halkalar geçirilmiş durumdadır. Mağdul boynuna gul denilen demir halka geçirilmiş. Hani böyle kelepçe geçiriliyor. Burası kilitli, zincirle şeye duvara bağlı. esir bir yere kaçamaz. Ona gul deniliyor. Kayın ve lam ile şeddeli lam ile gul'ün boynuna halka takılmış, tasma takılmış, demir tasma takılmış ve zincirle bağlanmış durumdadır kadında borçlu olan kimse. Bu zinciri, bu tasması, bu boynundaki efendimo kelepçesi halkası açılmaz. Ancak ne zaman açılır? La yufkuhu illa kadau deynihi. Ancak borcu ödendiği zaman açılır. Yoksa boynu öyle halkalı esir şey durumda kalır. Muhterem kardeşlerim, şimdi bu iki hadisin ışığı altında günümüzün canlı bir meselesine temas etmek istiyorum. Gerçi bizim hadis-i şerifler böyle alfabetik sırayla karşımıza gelir. Hangi konu gelirse onu konuşuruz. Güzel bir konu geldi. Tam yerindeyken söyleyeyim. Türkiye'de biliyorsunuz enflasyonist bir ekonomik sistem var. Faizli bir ekonomik sistem var. Bu faiz dolayısıyla paranın değeri en aşağı faiz nispeti kadar devamlı düşer. Çünkü e, üretim yapacak olan insan Ticaret yapacak olan insan, kredi olarak aldığı paranın faizini de maliyetine katar. Yeni e, satış fiyatını faizi de çıkartacak şekilde tespit ederek ortaya koyar. Böylece devamlı olarak üretimde, sanayide ve de faiz kadar devamlı bir fiyat artışı olur. Her sene mecburi bir şekilde ve paranın değeri de düşer. Bu böyle bir kapitalist sistemin, faizli sistemin bir şeyidir. Eğer hiç faizli olmasa, sıfır faizli olsa, öyle bir durum olmayacak. Ama faizli sistemden dolayı, devamlı faizlerin maliyete dahil edilmesinden dolayı efendim ticaret yapan adam paçayı kurtarır. Sarayıcı fabrikatör parayı, paçayı kurtarır, sıkıntıya düşmez. Efendim, işini yürütür, gemisini karaya oturtmaz. Fakat fakir insanın sırtına faizin yükü biner. Çünkü bütün para, bütün maliyetler faizle eklenerek karşısına gelir. O da onu pahalı pahalı ödemek zorunda kalır. Faizli sistemin yükünü zavallı halk çeker. Büyük bankalar, büyük sanayi kuruluşları işlerini halleder. Yine büyük karlar ederler. Bizim cebimizden faizin miktarı kadar bizim sandığımızdan, bizim kasamızdan faizin miktarı kadar en para uçar. Yani mesela benzinciden gitsem bir teneke benzin alsam. Bidonu almadın da üstü açık bir tenekeye aldın. Böyle e, sapından tuttun, tenekeyi koydun eve bıraktın. Ondan sonra kalktın gittin. Ertesi gün tenekenin başına geldin ne oldu? Benzin ya bitmiştir ya azalmıştır. Ya tamamen uçmuştur ya dibinde biraz kalmıştır. Neden? Benzin uçar. Uçucu bir şeydir. Bunu böyle madeni bidona koyacaktın, ağzı şeyli efendim lastikli contalı kapağını iyice kapatacaktın ki uçmasın. Yoksa uçar gider. Para da öyle oluyor. Paranın değeri kayboluyor. Gittikçe. Mesela bu sene elindeki şu kadar milyon lirayla 10 tane buzdolabı alabiliyorsun 10 tane buzdolabı alabiliyorsun o para elinde kaldığı zaman bir sene sonra ancak 6 tane 7 tane buzdolabı alabiliyorsun aynı marka aynı büyüklükte buzdolabını 6 tane alabiliyorsun bir sene daha aynı parayla buzdolabı almak istesen bu sefer 4 tane alabiliyorsun ondan sonra sermaye küçülüyor küçülüyor böyle ata katıra yüklemeye lüzum yok deveye yüklemeye lüzum yok kamyona yüklemeye lüzum yok kediye yükletiyorsun sermayeyi kedi bile taşıyabiliyor Sermayeyi kediye yüklemiş oluyor kütçer. Neden? Para gitti. Paranın adı var, değeri zayıfladı, uçtu gitti. İşte bu sistemde do dolayısıyla millet borçlanmaya heves ediyor. Şimdi bunu anlattık bu kapitalist sistemin şeyi hastalığı. Bu sistem dolayısıyla millet borç istiyor, borç alıyor. Hacı amca biraz bana borç para verebilir misin? Hacı amcanın da parası var şimdi. Allah'ın bildiğini kuldan saklayacak değil ya parası var. Yani Allah rızası için borç de sevap bizim dinimize. Karzı Hasan. Peki borcu veriyor. Borcu alan kıs kıs gülüyor. Şimdi ben bundan diyor 1 milyon lira para alıyorum ama 1 milyon lira para alıyorum ama bir dahaki sene gene 1 milyon lira ödeyeceğim ama o bana vız gelir diyor. Çünkü o 1 milyon lira 600 bin lira yüz bin liraya düştü. Yani enflasyon kadar değerini kaybetti. Tüccar geliyor bir mobilyacıdan, şu mobilyayı, şu mobilyayı, şu mobilyayı bana ayır, adresime gönder. Senetleri yapalım, üç aylık, 6 aylık, dokuz aylık senet, imzalıyor senetleri, ondan sonra senetleri ödemiyor. Neden? Parası mı yok? Parası olmaz olur mu? Öbür taraftan arsa bile alıyor. Öbür taraftan başka işe bile yatırıyor ama bu tarafa ödemiyor. Neden? Senede protesto oluyor, protesto işlemleri yapılıyor. Mahkemeye gidiyor mahkemede alacaklı kazanıyor peki ödeyeceğim diyor şu anda elim yok, elimde imkanım yoktu diyor. ödeyeceğim diyor ödeyecek ama 2 sene geçiyor şimdi aldığı şeylerin parası 3 sene sonra 3 misli fazlaya çıkıyor o da ödeyeceğim para 3 misli aşağıya düşmüş oluyor orada rahat rahat ödüyor yani 3 takım almışsa bir takımın parasıyla 3 takımın parasını ödemiş oluyor 2 takım yanına dünya gözüyle kar kalıyor yani e, şey satıcı mobilyacıyı aldattı. Efendim iki takım bedavadan bu adamın yanında kaldı. Dünyada aldatıyor. Ahirette onun elbette Allah niyetine göre onun cezasını verecek. Onun için bu devirde kimse, kimse kimseye borç vermiyor. Hakikaten borçlu olan bir insan ızdırap çektiği halde kimse çıkartıp parasını vermek istemiyor. Parasını gelir getirecek bir yere yatırmaya çalışıyor. Veya Altın mı daha çok getirir, dolar mı daha çok getirir, mark mı daha çok getirir, götürüp oraya yatırıyor. Sen dolara marka para yatırdığın zaman dolar ve mark olduğu gibi duruyor mu? Onun da yüzde beşi enflasyonu var. Onun da faiz nispeti kadar enflasyonu var. Yani sen biriktirmiş olduğun paradan her sene yüzde beşini Alman Bankası'na yatırmış oluyorsun. Yüzde efendim yedisinin sekizini götürüp Amerikalıya teslim etmiş oluyorsun. Gördün mü paranın oyununu? ne hilelerle oyunlar oluyor. Allah bizi efendim bu böyle şeytanların efendim düzenlerinden, düzenbazlıklarından korusun. Yani İslam zulmün her çeşidinin karşısındadır. Allah bizi zulme de uğratmasın. Efendim bizi zalim de etmesin. Başkasına da zulmet ama neden zulme uğrayalım? Neden benim param cebimde durup dururken durduğu yerler eksilsin, satın alma gücü azalsın. İşte böyle bir sistemden dolayı herkes borç almaya kayıyor ve borcunu geç ödemeye kayıyor. Öldü, borcu kaldı, ödeyemedi, ne olur? Kabirinde esir olur. Hele bizim memlekette, bizim bu şartlar altında, borçlu olarak bir insan öldü mü, tamam, herhalde oraya üç tane, dört tane halka takarlar boynuna. Yani dini şeylerle efendim, böyle ihtimal üzerine konuşmamız doğru değil ama yani burada biraz daha şiddetli oluyor. Şimdi bizim bir dairemiz var. Kirası çok ucuz. Dedik ki ya insaf, çık dışarıya tamirat yapacağız. Hakikaten duvarlarını yıkayacağız, tamirat yapacaktık filan. Çıkmam dedi. E benim rızam yok. Ben tamirat yapacağım, senin yüzünden yapamıyorum. Bir sürü mağduriyete uğruyorum. Çıkmam. Ondan sonra parayı arttır parayı arttırmadı. Mahkemeye verdik ya bunun parası azdır. Bak Beyazıt gibi merkezi bir yerde yani herkesin arayıp da böyle aman diye arayıp da bulamadığı bir yerde bu dairede oturuyor. Mahkemede bizim aleyhimizle şey yaptı, neticelendi. Dört bin liraya şimdi üç odalı mükemmel yerde, deniz manzaralı yerde, teraslı yerde oturuyor. Buna Allah razı gelir mi? Benim hiç rızam yok. O adam süccar hanesi var. Yani o orada oturuyor, o o hanımı, o şeyi ondan kar eder mi? Etmez ama Allah korkusu yok millette. Karşı tarafının rızasını düşünen yok. Ben batarsam batayım, ölürsem öleyim. Ben mağdur olursam olayım. O aldırdı yok o. O kendi işini görüyor ya, dört bin liraya ucuz bir yerde oturdu ya. Bugün dört bin liraya. Yani ne iş yapılır bilmiyorum. Hiçbir şey yapılmaz. Yani Allah Allah akıl fikir versin. Tabi bu haksızlıkları da düzeltmeye çalışmak lazım. Yani ekonomik nizamı düzeltmeye çalışmak lazım. Sistemi yerine oturtmaya çalışmak lazım. Fakat bir taraftan da insan borçluysa borç almış olabilir. Borcu veren kimse faziletinden borç vermiş. Yani onu da kan kusturup anasından doğduğuna pişman etmemek lazım. Almışsın ver. Param var bilip duruyorum. Borçlunun ekmeğinin yanına katı kalması bile caiz değil. Önce borcunu ödesin. Borcunu ödemiyor. Şimdi bizim dergilerimiz, bizim dergilerimiz çıkıyor, İllere gidiyor, satılıyor. Satılınca parasını alıyor, adam parasını ödemiyor. Ondan sonra şey yazıyor, mektup yazıyor, telefonu diyor. Hocam sizin parayla bir otomobil aldım. E, e, mübarek olsun hadi ama, yani bize yazık değil mi bizim dergimiz batarsa? 60 milyon, 70 milyon biz herkese herkes arabası diye mi çıkartıyoruz dergi? Yani senin ticaretin yürüsün diye mi çıkartıyoruz? İslam bir hizmet yapalım diye çıkartıyoruz. Razı gelmiyor ikimiz. Allah da razı gelmez. Ben razı gelsem, yani Allah razı gelmez. Onun için insan borcunu adam gibi ödemeli, zamanında ödemeli. Zamanından önce ödemeli. Ben bunu 3 ay sonra ödeyeceğim dedi. Eline bir toplu para geçti. Bir ay sonra götürüp ödemedim. Ben senden borç almıştım. Çünkü o para o sana lazımsa borçluya, borcu veren insandan daha çok lazım. Böyle ahlaksızlık et diyelim. Millet, millet bu ahlaksızlığı Türkiye'de adet haline getirdi. Hem de o kadar adet haline getirdi ki altını imzaladığı senedi bile senedi bile ödemiyor. Nasıl olsa 3 sene sürer bu iş diyor. Bir de avukat tutuyorsun. Bir de uğraşıyorsun, mahkemeye geliyorsun, gidiyorsun. Bir de bizim gibi bir de bir de şey yaparsan, mahkemeyi kaybedersen yandın o zaman. Ayıkla pirincini taşın. Hırsızın birisi girmiş şeye. Bir savcı kardeşimiz, amcamız anlatıyor. Hırsızın birisi girmiş bir eve. Altınları, bilezikleri gümüşleri bilmenleri almış, kaçarken yakalamışlar. Torbalar elinde, mahkemeye intikal etmiş. Mahkemenin sonunda işte şahitler, bilmem neler, konuşmalar, görüşmeler nasılsa yani kanuni boşluktan nasıl faydalanmışsa efendim şahitler biraz herhalde ifadelerini iyi söyleyemediler filan hırsız beraat etmiş gitmiş olur mu ya işte daireden çıktığı belli, bunu aldığı belli yani insan şöyle yüzüne baksa kimin ne olduğunu anlar e böyle şeyler oluyor adli hatalar oluyor. Birinin yerine ötekisi daha hak yere hapse giriyor. Ötekisi parasını alamıyor. vergisi bunların cezası ahirette olur. Allah verir cezasını. Benim şimdi dairemden ben dört lira alıyor diye aç ve açık kalmam. Allah beni başka yerden korur. Çünkü o adalet sahibidir. Biliyor. Ama onu yapan iftah olmaz. Bir gün dükkanında yangın çıkar, bir gün evinde bir şey olur, bir gün arabası bir yere çarpar, bir gün başka şey olur. Başı beladan kurtulmaz ama belanın nereden geldiğini anlamaz o. İmanı zayıf. Aldattım diye, dört bin liraya oturdum diye seviniyor. Başına gelen belaların ondan geldiğinden haberi yok. Biz dürüst olan. Mümkünse borç almayın çünkü borçluluğun hali zor. Ama borç aldıysanız, almak zorunda kaldıysanız, insan insana muhtaçtır. Ticarette sıkışma olur. Başka sebeple sıkışma olur. Namuslu bir şekilde anında ödeyin. Zamanından önce ödeyin. Hiç olmazsa zamanında ödeyin de insana illallah dedirtmeyin. Allah bizi güzel, ahlaklı, mert, dürüst, has, haris Müslümanlar eylesin. Çevremizdeki bu çeşit dolaplardan da bizi kurtarsın, korusun. <gülüyor> Sahibul yemini emirun ala sahibi şimal fe izâ amilel abdu haseneten ketabaha bi aşri emtaliha fe iza amile seyyaten fe erade sahibus şimali en yektübeha kâle lehu yemin emsik fe yumsikü siddete sa'atin Feğini istagfer Allah'a. Minha lem yektub aleyhi şeyen ve illem yeserillah ketebe aleyhi seyyi'eten vahide. Bu İmame el-Bahili'den Beyhaki rahmetullahi aleyh rivayet etmiş muhterem kardeşlerim. Şimdi bu üçüncü hadisi şerif manevi bir halle ilgili. Bizim biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sabit bu dünyada işlediğimiz her iş, söylediğimiz her söz yazılıyor her şey yazılıyor. Mali haldir kitabı. La, yugadir, la yugadiru sağ la yugadiru savireten ve la kebireten illa ahsaha ve vecedu ma amilu hadra ve la yazl murabuke ehada. Küçük bir şey kalmıyor, büyük bir şey kalmıyor. Hepsi yazılıyor. Yalnız tenha bir yerde bir günah işledin, yazılıyor. Birisiyle bir haksızlık ettin, o anlamadı. Bak anlamadan gidiyor. Yazılıyor. Sen birisine bir hiyanet ettin yazılıyor. Sen bir efendim vakıf malı çaldın yazılıyor. Sen efendim bir efendim başka bir şey yaptın yazılıyor. Her şey yazılıyor. İnsanın bir sağında hafaze melekleri var, bir solunda hafaze melekleri var. Bu melekler sağdakiler sevapları yazıyor, soldakiler günahları yazıyor. Bu melekler muhterem kardeşlerim sigara kokusundan bile rahatsız olurlarmış. Yani insanın ağzının misvaklanmamış olmasından, ağzının kokmasından bile rahatsız olurlarmış. Peygamber Efendimiz ağzımızı temizlemeyi emrediyor. Dişlerimizin ağzımızın kokmamasını emrediyor. Rahatsız olmasınlar diye. Sigara kokusundan da rahatsız olurlar. Başka şeylerden de rahatsız olurlar. Şimdi bu melekler her şeyi yazıyor. Peki selahiyet kimde? Bu hadis-i şerifte o bildiriliyor. Diyor ki sağ taraftaki melek sahibül yemini Emir'un ala sahibi şimal, sol taraftaki melek arkadaşına amirdir bu, sağ taraftaki. Bu amirdir söz sağ taraftakinde, sol taraftaki onun doğununda yani mertebe olarak daha aşağıda. Peyzamir Allah Teala ﷻ senden kederbaha bir aşırı emsaliha. Sağ taraftaki kul bir iyilik yaptığı zaman on misli sevap yazar. Namaz kıldı. 10 misli sevap. Sadaka verdi. 10 misli sevap vesaire. 10 misli sevap yazar en aşağı. Bu 10 misli en aşağıdır. El hasenatü bi'aşr, insana en aşağısı budur. Kulun güzel işleri bazen daha fazla sevaplanır. Bazen 70 misli olur. Bazen 700 misli olur. İnsanın annesine, babasına yaptığı hayır hasenat 700 mislidir. Allah yolunda sarf ettiği para 700 mislidir. Ailesine sarf ettiği para 700 mislidir. Her zaman her yerde söylüyorum. Fileni doldur, evine bolluk götür, meyve götür, sebze götür. Çocuk komşunun gök eriklerini iyi olmasın. Bizim şimdi şu yolda eriklerin hepsi yerde. Yenmez, acı. Daha ekşi bile değildir. Yani ekşi olsa hadi can gibi yiyor diyelim. Acıdır daha. Mürdüm eriği. Zeytin gibi küçücük. Yolunmuş hep aşağıda. Neden? Çocuklarda görgüsüzlük, terbiye eksikliği var. Bu benim ağacım değil demiyor. Efendim ağacın dalı yakın gördümü mü kopartıyor yoluyor. Bir ısırıyor acıymış atıyor aşağı e Bunlar ya dalında olsaydı. Dalında olsaydı, koparmasaydın dalında olsaydı evinde tok olan insan dışarıda bu işi yapmaz. Çoluk çocuğunu aç bırakma, dışarıya şey yaptırma. Gördüğün zaman da takip et, cezalandır. Yapma onu de. Aç kalsam da ölsem almayacaksın de. Çocuğa bir terbiye gelsin. Komşunun çiçeğini y olmasın, komşunun ağacını y olmasın. Efendim başkasının malına el uzatmasın. Rahmetli anamız anlatırdı çocuk eve yumurta getirirmiş annesi aferin evladım dermiş sorsana yumurta nereden geldi komşunun tavuğu filan yere yumurtlamış oradan geliyor çocuk veyahut onun nereye yumurtladığını gördü oradan geliyor e çocuk böyle alışmış oradan yumurta alma buradan başka şey alma efendim, tarlanın kenarından geçerken salatalık koparma ağacın yanından geçerken elma erik koparma alışmış Büyünce bir profesyonel hırsız olmuş yakalamışlar suç üzere cezalandırmaya götürmüşler. Anlaşılan herhalde hırsızlık yaparken Canada filan da kıydı galiba. Bu sefer asmağa götürmüşler. Asma götürürken demiş ki son arzunuz ne deyince bir annemi göreyim demiş. Ondan sonra annesinin yanına gitmiş. Annesiyle karşı karşıya gelince bir seni öpeyim demiş. Bir dilini uzat dilini öpeceğim demiş. Hak dilini ısırmış koparmış. Yani böyle anlatırdı bize küçükken annemiz nereden okumuşsa niye böyle yaptın demişler gider ayak böyle annenin dilini koparttın böyle o bana küçükken bu iş günahtır hırsızlıktır diye bu diliyle söyleyecekti söylemedi onun için ısırdı ben onun yüzünden böyle dar gidiyorum o bana iyi terbiye etmediği için başıma bu belalar geldi diye söylemiş çocuklarımıza söyleyeceğiz aman evladım haram yeme o haram duygusu olsa insan borcunun üstüne yatar mı? yatmaz. Haram duygusu yok. Hatta Hicaz'da gördüm. Adam Allah'a bekler namaza durmuş. Önüne yelfaziye falan koymuş. Namaza durmuş. Ben de tavaf ediyorum şöyle. Birisi geldi yelfaziyeyi aldı. Yellene yellene gitmeye başladı. Hava güzel. Yellene yellene gidiyor. Ötekisi de namazı bozdu. Esselamu Aleyküm ve Esselam Rahatullah. Adamın arkasından yetişti. Versun dedi. Aldı. E şimdi kaç yıldır günaha girdi adam. Yani namaz kılanın namazını da bozdurttu, bir de zorla başkasının malını alıp gittiği için ondan da cezayı yedi o. Yani yelpaze geriye döndü ama ötekisi cezayı yedi. Hem de haremi şerefte şerifte yaptığı için bu edepsizliği, orada 100 bin misli ceza. Bir yelpaze götürmekten kim bilir ne günaha girdi adam. Bak hacı olmuş, yani hacca, hacca gidecek yere gidecek bir insan orada o yelpazeyi almaması gerektiğini düşünmüyor hava sıcak yelpazeyi aldı yerlere yerlere gidiyor senin değil nasıl alırsın senin değil senin olmayan şeyi almamayı öğren e canım yolda bir bedava yelpaze buldum olur mu sahibi düşürmüştür gelsin o alsın yerde bulduğun şeyi alma ancak üstünden otomobil gezer, kırılır, bozulur filan dersen kenara koyabilirsin. Allah razı olsun bizim bu mahalle sakinlerinden. Ben bizim çantayı evin önünde unutmuşum. Arabaya binip İstanbul'a gitmişim. İstanbul'da şeyi arıyorum. Çantayı yok. Çantanın içinde neler var? Süpermarket gibi. Pasaport var, ehliyet var, para var, kalem var, defter var, her şey var. İşte evin önünde kalmış. Arabada yok, içeride yok, dışarıda yok, telefon ettik yok. Üç gün sonra geldik bu mahalleye. Komşular Allah razı olsun, bir şey olmasın diye getirmişler bizim bahçe kapısından içeri koymuşlar. Yani dışarıda kalır şey olur diye. Yani böyle mahalle bulunmaz. Allah cümleye nasip eylesin. Üç gün çanta meydanda duruyor. Yani kimse bir şey yapmayacak olsa orada, orada da ellemeyecek de komşular... Yalnız işte bahçe duvarından içeri koymuşlar, kapı açık zaten. Bahçe duvarı alacak. iç tarafa koyuvermişler, Allah razı olsun. Geldik üç gün sonra baktık, çanta orada aldık. Eskiden böyleydi, bizim İslam diyarı eskiden böyleydi, bizim Anadolu terbiyemiz böyle. Biz kimsenin malına el uzatmayız, haram yemeyiz. Bizim mezhebimizin imamının babası, ağacın kenarında, derenin kenarında bir elmayı halk diye bir ısırdım diye ne, neler çekmiş? Bunun sahibini bulayım, gideyim, helallik isteyeyim filan diye. Suyun üstünde yüzen elmayı görmüş, hikaye malum. Elmayı uzanmış almış, derilen gidiyorsun. Harp diye bir ısırmış, daha yutmadan dişinin izi oradayken, ya bu elma benim değil, ben bunu niye ısırdım demiş. E suya düştü gidiyordu zaten ziyan olacak, olsun, elma benim değildi. Bırakmış kitabını kapatmış Bu elma hangi ağaçtan düşmüştür diye Derenin boyundan yukarıya doğru gitmiş Gitmiş bakmış Böyle bir elma bahçesi var orada Efendim elmalar üstünde Bakmış elmaların tipi benziyor Bu, Bunun sahibi kim? Falanca zengin hacı efendi Gitmiş ona demiş ki selamünaleyküm Aleykümselam Demiş kusura bakma Ben senin elmalarından bir elmayı hak diye ısırdım Nasıl ısırdın? İşte ben aşağı taraflarında bir ağacın altında ders çalışıyordum, kitap okuyordum, ilim kitabı okuyordum. Suyun üstüne böyle geçtiğini görünce bir uzandım, düşünemedim, bir harp diye ama sonradan yaptığım işin yanlışlığını anladım. Demiş, hakkını helal et. E adam düşünmüş şimdi kendisi, ya bu elma zaten suya düştü, zaten gitti gider, gidecekti, yani geri gelmeyecekti. Bu adam da bunu yakalamış, yesin afiyet olsun ama yani ne olacak? gelmiş bile helallik istiyor. Yutmamış da elmayı ısırık vaziyette öyle karşısında getirmiş. Buyur elmanı al filan gibilerden. <gülüyor> Bakmış ki karşısındaki adam yani değişik bir insan. Demiş ki olmaz. Hakkımı helal etmem hadi ötekisi telaşlanmış neredeyse etekleri tutuşmuş cümbesinden yukarıya doğru yanacak neredeyse manevi bakımdan üzülmüş eyvah ben bunu ısırdım adam hakkını helal etmiyor demiş eyvah yalvarırım ne, yap ne yapmak lazımsa yapayım işte kö kölen olayım şu kadar gün çalışayım ödeteyim yok olmaz kaşın çatıyor ötekisi olmaz peki şartın ne? benim demiş bir kör kızım var üstelik bir de topal e, kolu da tutmaz çolak Efendim kulağı da işitmez sağır böyle bir hilkat garibesi her bakımdan sakat efendim bir kızım var kimse almıyor evde kaldı onunla evlenirsen o zaman hakkımı helal ederim demiş yani, namusu demiş ki razıyım tamam onunla evlenmeye lazım yani herkes boyunu posunu ölçtürüyor. Efendim, eni şu kadar olacak, boyu bu kadar olacak efendim filan boyu olacak saçı sarışın olacak, gözü yeşil olacak bilmem ne olacak tip veriyor herkes Onu ondan ayrı bir başkasını göstereceğim beğenmiyor ya bu mübarek işte İmam Hatip Okulu'nu bitirmiş Kur'an kursunu bitirmiş, Müslüman hafız-ı kelam e -e. ebadi şu olacak, kuybu bu olacak yani bu razı olmuş kör olsun, topal olsun, kötü Rum olsun çolak olsun, hepsine razı yeter ki o ısırdığı elmanın hakkını helal ettirsin düğün olmuş gerdiye bir girmiş bakmış karşısında dünya güzel bir kız var çok güzel bir kız hemen çıkmış dışarı demiş bir yanlışlık oldu kayın yanına gitmiş ya sen bana kötürüm demiştin bunun ayakları endamı güzel çolak demiştin güzel gözü kör demiştin gözü var kulağı var tatlı tatlı konuşuyor dinliyor işitiyor bu demiş yanlışlık oldu bak o dürüstlüğünü orada da gösteriyor. Bu demiş anlaştığımız kimse değil. Evladım demiş, tamam o senin ailendir, ben onu bilerek sana verdim. Mübarek olsun evliliğiniz. Ben ona kör dedim çünkü o gözlerle hiç namehreme bakmadı. Ben ona sağır dedim hiç haram ses, söz işitmedi. Ben ona kötürüm dedim hiç ayağıyla yasak yere varmadı. ''Ben ona çolak dedim, hiç eline harama uzatmadı. Senin gibi takva ehli adama, onun gibi takva ehli kadın lazım. Mübarek olsun, evlen evladım.'' demiş. O da evlenmiş de İmam-ı Azam ondan doğmuş diyorlar. Yani öyle anneden, babadan öyle imam. Bak cihan durdukça namı yürüyen insan yetişiyor. Peki insan böyle yaparsa böyle oluyor. Bu mu daha iyi? Ondan borç al, üstüne yat. Bundan borç al, üstüne yat parasını ödeme, onu aldat, bunu dolandır, evde bedava otur, efendim arabaya bedava bin, şeyin parasını ver Ondan sonra da belanı bul. Hangisi iyi? Bu daha iyi. Bak bir elma ısırımını bile düşünmüş, ne nimetlere nail olmuş. Ötekisi haramın her çeşidini yiyor, beladan kurtulmuyor. İki yakası bir araya gelmiyor, gelmez. Çocuğa hayırlı olmaz hayırını görmez. Allah bizi has Müslüman etsin. En akıllıca iş insanın has Müslüman olmasıdır. Bu dünyanın en akıllı insanı kimdir? Has Müslüman olabilen insandır. Çünkü hem dünyada mutlu olur, mesut olur hem ahirette bahtiyar olur. Cenneti bulur. firdevs Ala'ya gider. Köşklerin sahibi olur. Resulullah Efendimiz'e komşu olur. Cemalullah'ı görür. İkramullah'ı erer. Efendim cennet çarşılarında ne isterse var. O mu daha iyi, ötekisi mi daha iyi? Yani insan şu fani hayatın iki günlük sevgi için yalan yanlış işler yapmamalı. Sarsılmamalı, ayağı kaymamalı, gözü kaymamalı, yanlış yola sapmamalı. Allah bizi dürüst müslüman eylesin. O mal benim değil, beni ilgilendirmez. Ya yerde bir para var, cüzdan var. Benim değil ki bana ne? Şimdi İstanbul'da kurulan yan kesiciler yere cüzdana atıyorlarmış. Cüzdana atıyor. Bekliyor ki Anadolu birisi geçsin orada. Anadolu birisi, o yerde cüzdan var hop Alıklama atlıyor üstüne. Cüzdanı alınca öteki köşeden bekliyor zaten onun cüzdanı almasını. Hemen yanına geliyor. Az önce burada cüzdan düşürmüş, düşürmüştüm. Sen, sen aldın değil mi onu? Yok ben almadım filan dese yalan söylüyorsun diyor. Ben aldım dese efendim bunun içindeki eksik. Dur bakalım bilmem ne filan derken cebine ararken şuradan buradan her şeyini soyup soğana çevirip gidiyor. Bu da bir usul yani. Neden? O cüzden atama etti, kendisin kendisin cüzdende gidiyor. Kendisinin cüzdende gidiyor. Onun için harama meyletmeyeceğiz, bakmayacağız. Harama el uzatmayacağız. Harama bakmayacağız, haramı dinlemeyeceğiz. Allah'ın haram ettiği şeyde hayır yoktur. Allah'ın bize verdiği helaller yeter, artar. Bizi dünyada ahirette mutlu eder. Hiç gayri şey yapma lüzum yok. Şu içkiden bir kadehçik iç aman öyle tatlı ki, öyle ballı ki başına çalınsın. Ana onun tadı lazım değil. Allah onu yasak etmiş. Ama öyle zevkli öyle sefalı ki o sefanın cefası sonradan çıkacak. Bana Allah'ın verdiği meyveler, meyve suları efendim şerbetler, şuruplar yeter. Ne diye bu kadar helal varken gidip harama dalayım? Yani bu insan insanlar niye bu kadar helal varken harama dalarlar? Akıl almaz. Bir tek sebebi var Şeytan, usta bir kandırıcı olduğu için hepsini kandırıyor. Başka bir allıyor yok. diyor, süslüyor, yap şunu diyor, yaptır diyor. Yoksa haramların yüzüne bakılacak bir hali yoktur yani. Güzel bir tarafı yoktur ama Allah onun çirkinliğini görmeyi nasip eylesin. Şimdi nereden aldık işi? Sağdaki melek, soldaki meleğin amiridir. İyi bir şey yaparsa kul onu on misli yazar, bazen daha fazla yazar dedik. Söz oradan açıldı. Ve kötü bir şey yaparsa kul, bir günah işlerse, kötü bir şey yaparsa o zaman soldaki melek o kötü şeyi yazmak istediği zaman sağdaki amiri olan melek der ki dur, tut elini, yazma, biraz bekle. Feyyüm siküs siddete saat, altı saat bekler bu melek. Günahı işledi kul. 6 saat bu melek bekler. Neden? Sağdaki melek yazma dedi. Biraz bekle dedi. 6 saat bekler. Eğer bu 6 saat bekleme esnasında tevbe ve istiğfar ederse kul aman yarabbi bir hata işledim. Kalp kırdım. Yanlış iş yaptım. Tövbe diye pişman olup dönerse, hatasından vazgeçerse o zaman bir şey yazmaz. Çünkü yazma dedi. Yazmaz. Eğer 6 saat geçtiği halde tevbe etmezse o zaman yazar ama, bu iyilik yaptığı zaman 1'e 10 yazıyordu, bu kötülük yapıldığı zaman 1'e 1 yazar sadece. Bak, iyilik 10 misli ile yazılıyor, en aşağı 10 misli olarak yazılıyor. Kötülük sadece 1 yazılıyor. İnsan bu kadar Rabbimiz'in lütfu keremi çok iken, ikramı bol iken, 1'e 10, 1'e 10 sevaplar kazanıp da mükafatları alıp öbür tarafa gitmesi mümkünken, Günahlar bir bir yazıldığı halde günah boyu aşıp da cehenneme giderse kabaat kimin? Kabahat kulun kendisinin. Çünkü Allah ikram ediyor. Ona rağmen kul onda, o ikramdan faydalanamıyor. allah Teala Hazretleri bizi günah işletip de huzurunda mahcup etmesin daima tevfikini bizlere refik eylesin. Haskı hak olarak görüp ona uymayı bizlere nasip eylesin. Batılı batıl olarak görüp ondan uzak durmayı bize nasip eylesin. Haramlara meylettirmesin. Efendim Allahü Teala Hazretleri sevdiği haskum eylesin. Sıgarukum de'amisul cennet. yetelekka hadhum ebahu feyehuzu bi sevdihi فَلَا يَنْتَهِ حَتَّى ve اللّٰهُ وَاَبَاهُ الْجَنَّةِ Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Müslim rahmetullahi aleyh rivayet etmiş. Bu hadisi şerifin konusu da küçük yaşta ölen çocuklar. Evlilerin derdidir. Bazen çocukları ölüyor. Bir yaşında ölüyor, kundaktayken ölüyor, iki yaşındayken ölüyor vesaire. Bu küçük çocuklar ne olacak? Onları bildiriyor hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, bu küçük çocuklar cennetin küçük balıkları gibidir. Nasıl küçük balıklar denizde oraya oraya böyle gezerse, bu küçük çocuklar da cennette öyledirler. Gezerler yani serbesttir, dolaşırlar. Efendim, Onlardan birisi babasına rastladığı zaman, babasının elbisesini tutar, yakalar babasının elbisesinden ve onu ve babasını Allah cennete sokuncaya kadar bırakmaz. Yani işin sonu ikisi de cennete varmakla, ne diye cennete kadar gömleğinden tutar, onu çeker, cennete götürür. Demek ki bir kimsenin efendim çocuğu olsa da, hastalansa da bir sebepten vefat ediverse tabii çok üzülür. Herkes üzülür. Evladı gözünün bebeği gibi. Annesi 9 ay karnında taşıdı. De, zahmetlerle büyütmeye çalıştı. Süt emzirdi. 1 yaşına geldi, 2 yaşına geldi, 3 yaşına geldi. Bir otomobil çarptı öldü. veya şöyle oldu, öldü, böyle oldu, öldü. Tamam. Çok üzülür insan. Eğer Allah verdi, Allah aldı diye sabredecek. İsyan etmeyecek, karşı gelmeyecek, Allah'ın kaderiymiş ne yapalım ömrü bu kadarmış diyecek. O çocuk ona ahirette şefaatçi oluyor. Gömleğinden tutuyor, entaresinden tutuyor, hadi bakalım cennete götürüleceği kadar. O bakımdan...